Allah'tan remmizden Şeytan'ın Rjim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. İnna al-hamdu ve nas ve nas Ve nas-ubbillahi ve min syyat amalina. Men yehdihi Allah, Ve men yudlil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 Allah Azze ve Celle bizlere ve sizlere cehennem ateşi göstermesin. Değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim. Öncelikle Rabbimize hamdü senalar olsun yine bizlere böyle muhteşem bir havayı teneffüs etmek için yan yana gelme fırsatı verdi. Ve yine Rabbimize hamdolsun ki henüz hayattayız. Hayat sermayesi elimizde nefes alıp veriyoruz. Dolayısıyla onun dinini yaşama, öğrenme, anlatma hususunda elimizde gerçekten bir fırsat söz konusu. Yan yana gelişimiz... Eğer Allah'ın rızası içinse unutmayınız ki bunun karşılığını niyetiniz ve ciddiyetinize göre bunun karşılığını alacaksınızdır. Allah Azze ve Celle bu zaman dilimini bizlere bereketli kılsın diyorum. Sizlerle bu akşamki paylaşmak istediğim konuya geçmek istiyorum. Konu değerli kardeşlerim olmazsa olmazımız dediğimiz ilim onun değeri, ilme ihtiyacımız, ilmehli insanlara karşı tavrımız. Mevzuya başlamadan önce Rabbimden Niyaz'ın bu konuyu sizlere güzel aktarabilme hususunda bana yardım, kudret, kuvvet sizlere de güzel bir anlayış versin. Çünkü meseleleri ne kadar güzel anlarsanız o derecede başkalarına aktarmış olursunuz. Anlatmış olursunuz. Defalarca derslerimizde ifade ettiğimiz gibi insanlığın yaratılış gayesi ve İslam'ın tek amacı neydi? Allah'a kulluk. Allah-u Teala'ya kulluktur. İnsanlar bunun için yaratıldılar. Kitaplar bunun için indirildi. Peygamberler bunun için gönderildi değerli kardeşler. Unutmayınız ki Allah'a hakkıyla kulluğun gerçekleşmesi için evvel emirde ilim, buna ihtiyaç vardır. Çünkü Allah'a takdim edilecek olan bir kulluğun ilimsiz olması, ondan yoksun kalması asla mümkün değildir. İlim elde etmediğiniz müddetçe, ilim öğrenmediğiniz veya öğrenmediğimiz sürece Allah'a kulluğun keyfiyetini asla bilemeyeceksinizdir. Yani nelerden razı olur Allah'a vazze ve celle onu bilemeyeceğiz. Allah nelerden nefret eder bunu bilemeyeceğizdir. Öyle mi? İlimsiz hiçbir şey olmaz kardeşler. Düşünün ilimsiz olarak kendisine bağlanılan bir inançtan ne hayır gelir? İlimsiz bir akideden insana ne hayır gelir? İlimsiz bir amelden insana ne fayda olur? İlimsiz söylenen bir sözün insana ne kadar faydası olabilir ki? El cevap, asla, olmaz kardeşler. Bu körü körüne bağlanılan bir inançtan öteye geçmez. Akideden öteye geçmez. Körü körüne söylenen bir sözden öteye geçmez. Yani ilimsiz söylenen bir söz, Körü körüne söylenen bir sözden öteye geçmez. İlimsiz yapılan bir amel, körü körüne yapılan bir amelden öteye geçmez. Hakeza, ilimsiz bağlanmış olduğunuz bir inanç akide de körü körüne bağladığınız bir akide olmaktan öteye geçmez. Yani birisi sorsa ki bunu neden böyle yapıyorsunuz, buna bir delil gösteremeyeceksiniz. Neden bu sözü söylüyorsunuz, buna bir delil gösteremeyeceksiniz. Neden böyle inanıyorsunuz, buna bir delil gösteremeyeceksiniz. Yani ayakta, ayakları havada asılı kalan, yere basmayan, yani yani sağlam olmayan bir inanç, söz ve amel olmaktan öteye geçmez kardeşler. Ve konuştuğunuz yerlerde unutmayınız ki sürekli pasif kalan, etkisiz kalan, insanları etkilemeyecek bir tavrınız olacak. Ama ilmi olan, konuştuğu yerlerde, ilmi konuştuğu sürece ne yapacaktır? O toplumana değer verecektir. Bu arkadaşımız konuştuğu zaman ilmi konuşur. Konuştuğunun delilini gösteren birisidir. Bu arkadaş oturduğu o mecliste değer bulur. Onun içindir ki güzel bir söz vardır. Hatırlarsanız, her kim toplumunda sevilen birisi olmak istiyorsa... Her kim toplumunda sözü dinlenilen bir insan olmak istiyorsa, ilmen ve ahlaken terakki etmesi lazım. İlmen ve ahlaken kendisini yetiştirmesi lazım. Kitap ve sünnet çizgisinde hareket eden insanların oturduğu meclislerde onlardan başkaları konuşuyorsalar, ayıp onlara. Yazık onlara. Burada illa biz konuşalım anlamında ilim öğrenin demiyoruz. Dinin bahsedildiği bir ortamda, İslam'ın konuşulması gereken bir ortamda, elbette ki kitabı ve sünneti bilen, yaşayan konuşmalıdır. Hani bazen derler ya, hocam oturdum orada, iki saat adam ahkam kesti, ya bir şey söyleyemedim, bir şey söyleyemedim diyor, aklıma gelmedi. Yani orada adam tasavvufçuy ise tasavvuf ilmini anlatmış tarikatçıysa o kendi ilmini anlatmış, ise kendi boyasıyla boyamış, mayasıyla mayalamış o toplumu, o cemaati kitap sünnetle hareket ettiğini söyleyen bizim ilimsiz zavallı orada söz söyleyememiş, konuşamamış. Neden? E dedik ya az önce, konuşamaz. İlim, bilgi olmazsa konuşamaz. Öyleyse değerli arkadaşlarım, biz ilmi, oralarda söz sahibi olmak için değil, biz ilmi eğer İslam'dan bahsedilecek ise önce bizim o insanlara faydamız olsun diye öğrenen kişiler kimseler olmalıyız. Öyle mi? Bu anlamda, yarhamukallah. bu anlamda öğrenmeliyiz değerli kardeşler. Bu anlamda ilim öğrenme mecburiyetindeyiz. Yani körü körüne hareket eden akide olarak, inanç olarak, amel olarak, ahlak olarak körü körüne hareket eden insanlar olmayalım. Çünkü körü körüne hareket eden insanın Hiçbir sözüne değer verilmez. Hiçbir sözüne değer verilmez kardeşlerim. İşte bundan dolayıdır ki ben bugün bu sohbetimde siz değerli kardeşlerime kendisi olmadan ne dünyada ve ne de ahirette kurtuluş ve mutluluğun elde edilmesi imkansız olan tevhid dinini öğrenmede en güzel vesile, en değerli vesile ilim. Ki bunu anlatmaya çalışacağım, onun değerini sizlere aktarmaya çalışacağım, onun sahiplerini öven delilleri size zikretmeye çalışacağım. Değerli arkadaşlarım, ilmin İslam'da yüce bir makamı ve büyük bir mevkisi vardır. Çünkü o, az önce de ifade ettiğimiz gibi insana Rabbisine kulluğu öğreten en şerefli bir makamdır. En şerefli bir vesiledir. Allah'ı hakkıyla tanımak ve O'na hakkıyla kulluk etmek ancak ilim sayesinde mümkün kardeşler? İlmi olmayanlar Allah'ı hakkıyla tanıyamazlar. O'nu hakkıyla razı edemezler. O'nun kadrini, kıymetini bilemezler. Alın isim ve sıfatlar tevhidini, isim ve sıfatlar tevhidi ile alakalı ilmi, irfanı olmayan insanlar, haşa Allah'ı ne yapıyorlar? gereği gibi tanıyamıyor. Allah nerede desen her yerde deyip tuvalette de, banyoda da, pis yerlerde de, çöplüklerde de yani manasız, anlamsız laflar sarf etmeye çalışıyorlar. Her yerde ardından işte zamandan, mekandan münezzehtir. Kalbimdedir ondan sonra diyor. İlimsiz, irfansız Allahu Azze ve Celle'ye yakışmayan sözler söylüyorlar. Halbuki Allah'ı tanımak lazım. Yani insanı Allah'ı tanıması O'na kulluğunu en güzel şekliyle yapmasının en güzel vesilesidir. Allah'ı tanırsa bir insan Allah'tan korkar. Allah'ı tanırsa bir insan Allah'ı güzel sever. Allah'ı tanırsa bir insan ondan umar. Allah'ı iyi tanırsa Allah'ın ne kadar merhametli olduğunu iyi bilir. Yani Allah'ın şu sıfatını bahsede, anlatan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözünden sonra Allah'a ne derece güveniriz biz? Ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Allah'ın diyor bir kuluna merhameti ananın yavrusuna merhametinden daha çoktur. Diyor. Siz Allah'ın merhametini ne zannediyorsunuz? Allah'ın merhameti yüz parçaya bölünmüş. Sadece birisini yeryüzüne indirmiş. İşte o birisi var ya diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzünde bütün canlılar arasına yayılmıştır, taksim edilmiştir. Bir ananın yavrusuna basmamak için ayağını yukarıda tutması bile bundandır diyor düşünün bütün mahlukat arasında sadece ve sadece Allah'u Azze ve Celle'nin indirdiği bir parça merhameti o bütün canlılara yayılmış. 99'u yanında. Öyleyse günahlarından dolayı Allah'ı böyle merhametli kabul eden bir insan çok huzurlu olur. Öyle mi? Bu yönlü çok huzurlu olur. Der ki, Allahu Ekber der arkadaşımızın dediği gibi. Annemden bana daha merhametli. Onun için benim günahlarımı bağışlar Rabbim. Bunu burada düşündüğü gibi Allah'ın azabı gibi hiç kimse azab edemez. Allah o kadar şiddetli azab eder. Allah'ın azabı ateştir. Hem de öyle bir ateş ki dünyadaki en şiddetli ateş cehennem ateşinin yanında kaç sefer yıkanmıştır? 70 sefer yıkanmıştır. Bu sefer bu tarafı da düşündüğü zaman iyice dehşete düşüyor. Yani bir taraftan günahlarından dolayı Allah'ı merhametli kabul eden, o yönlü güvenen, diğer taraftan da ne yapıyor? Günahlarından dolayı ağlayan, sızlayan ve Allah ya affetmez beni cezalandırırsa benim durumum ne olur? İki arada bir derede derler ya, yani ümit ile korku arasında hareket eder. Yani değerli arkadaşlarım, Allah'ı ancak ilimle tanıyabiliriz. Allah öyle tasavuçların dediği gibi ki zaten Zaten tasavvufun anlamı da budur. Teosofya'dan gelme, Yunanca bir kelime, keşif yolu ile Allah'ı bilme ve bulma anlamındadır. Haşa! Allah keşif yolu ile bilinmez, bulunmaz. Allah'ın sadece ve sadece varlığını, birliğini fıtraten biliriz. Ondan sonra Allah'ı tanımak, Resullerin getirdiği vahiy sisteminde, onun isim ve sıfatlarıyla. Her kim işte Allah'ın 99 ismini öğrenirse, ezberlerse, Allah ona cenneti nasip eder diyor. Yani demek ki Allah'ın isim ve sıfatlarıyla biz Allah'ı ancak tanıyabilir. Diğer bir ifadeyle Allah ancak ilimle tanınır. İlim olmadan Allah'ı tanıyamazsınız. Dolayısıyla Allah'ı tanıyamadığınızda da Allah kulluğu da gerçekleştiremezsiniz. Allah'ı tanıyamayan bir takım cahillerin dediği gibi Allah bizi ne diye yaksın ki diyor. Allah öcü mü diyor, Allah'tan korkulur mu diyor. Bak şimdi. Adam bu yönlü yaklaşıyor. Diyor ki Allah öcü mü Allah'tan korkulur mu diyor. Şeytan onu öyle kandırıyor. Allah diyor kullarına merhametlidir diyor. Allah kullarını hiç yakar mı diyor. Bu da Yahudi zihniyetidir. Allah bizi asla azap etmeyecektir. Etse bile bir iki gündür. Bu da Yahudi zihniyetidir. Onun için kardeşler bu anlamda sözü daha fazla uzatmıyoruz. İlimsiz hiçbir şey olmaz kardeşler. Bırakın uhrevi meseleleri, dünyevi konularda bile ilimsiz hiçbir iş olmaz. Her işin bir ilmi vardır. O işin ilmini bilirseniz, o iş güzel şekilde gerçekleştirilir. Değerli arkadaşlar, ilimsiz bu iş olmaz dedik, ardından da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, ilmin her Müslüman kadının erkeğin üzerine vacip olduğunu, anlatan hadisini sizlere zikredeyim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem talebul ilmu faridatu ala kulli muslimun ve muslimetun. İlim, kadın ve erkek her Müslümanın üzerine farzdır. Değerli arkadaşlar, araçlar maksatlarının hükmünü alırlar. Araçlar maksatlarının hükmünü alırlar. Kuralı, kaidesi gereği nasıl ki kulluk insanın üzerine vacipse, Kulluğu gerçekleştirmek için ilim üzerimize vaciptir. Çünkü ilimsiz kulluk edilmeyeceğine göre, kulluk yapılmayacağına göre o zaman araçlar maksatlarının hükmünü alırlar. Yani kulluk için yaratıldık. Kulluk üzerimize farzdır. Üzerimize eğer kulluk farz ise o kulluğu gerçekleştirmek için ilim de üzerimize farzdır. Onun içindir ki bu kuraldır, kaidedir. Yazınız birçok yerde de kullanabilirsiniz bunu. Araçlar maksatların hükmünü alırlar. Diğer bir ifadeyle vacibi tamamlayan şey de vaciptir. Yani kulluk üzerimize farzsa, vacipse, ilimsiz kulluk olmayacağına göre ilim ancak kulluğu gerçekleştirir, değil mi? O zaman ilim de üzerimize farzdır, vaciptir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte böyle söylüyor kardeşlerim. Yine bakınız, ey insanlar ilim öğreniniz diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ey insanlar, ey inananlar demiyor bakın. Ey insanlar, ilim öğreniniz. İlim ise ancak talim ile kazanılır. Bir şeyler yazacaksın, çizeceksin. Gideceksin, geleceksin. E uzak gelemedik ki. Hava soğuktu, yürüyemedik ki. Bunların hiçbirisi pahane olmamalıdır değerli kardeşlerim. Niye olmamalıdır? Az önceki ifadenin altını çizelim. Eğer kulluk üzerimize farsa, kulluğu gerçekleştirmede öğreneceğimiz ilim de üzerimize farzdır. Bu farz üzerinize. Hoca yanına adam toplamak için anlatmıyor bunları. Senin üzerine bu farz kardeşim. İlim öğrenilen bir meclise gitme mecburiyetin var. İlmi öğreneceğin vesileleri kullanma mecburiyetin vardır. Bunu Allah sana sorar. Hayat sermayesi elinizde, elimizde henüz nefes alıp veriyoruz. Ve defalarca hatırlatmaya gerek yoktur. Defalarca dediğimiz gibi Allah'u azze ve celle milyarlarca insanın içerisinden seçmiş, sana hidayet vermiş. Öyle mi? Sana anlayış ihsan etmiş. Sen bunun kadrini, kıymetini bilmezsen vallahi çeker elinden alır. Yüzüstü gidersin. Bazılarının kıymetini bilmeyip elinden alındığı gibi. Ve onlar şimdi sürünüyorlar. Hatta parası, pulu senden daha çok. Benden daha çok olan insanlar. Hidayet olmadı mı? neye yarar para? Hidayet olmadı mı? neye yarar senin? Malın, mülkün, binan, evladının çokluğu, he? O gün ne mal, ne de evlatlar hiç kimseye fayda vermez. Ancak Allah'a tertemiz bir kalb ile gelen kurtulur diyor. Malımızla övünüyoruz. Malımız bize serinlik veriyor. Efendime söyleyeyim. Evlatlarımız bizi bu anlamda ya engelliyor, ya efendime söyleyeyim, olumsuz şekilde etkiliyor. Ama Allah Azze ve Celle de o gün ne malınız ne de evlatlarınız size fayda sağlamaz. O gün Allah'ın huzuruna tertemiz bir kalple gelen kurtulacaktır. Değerli arkadaşlarım, yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ilim talep eden topluluklar sizlere gelecektir. Sizler onları gördüğünüz zaman onlara ey Resulullah'ın tavsiye ettiği cemaat, merhaba, merhaba sizlere değiniz ve onları razı ediniz, onlara ilim öğretiniz. Değerli arkadaşlarım, unutmayınız ki, ilim ve onun gereğince amel, insanın Allah katında değerini yükselten, onun derecesini yükselten en güzel vesiledir. Rabbimiz Kerim kitabında buyuruyor ki Mücadele Suresi Ayet 11 Allah sizden iman edenlerle kendilerine ilim verilenlerin değerini ve derecesini yükseltir. Düşünün şimdi ne öğrendiyseniz öğrendiğiniz o ilmin değeri derecesi kadar sizin de değeriniz, dereceniz yükseltecektir. Yani yukarıya doğru yükseleceksinizdir. Değeriniz ve dereceniz. Unutmayınız ki hem insanlar nazarında hem melekler nazarında hem Allah nazarında. Değeriniz, derecenizi düzeltecektir. İki hadis bilen, bir hadis bilenden biraz daha üstündür. Beş hadis bilen, diğerinden biraz daha üstündür. Yani ilminize göre, ilminizce tabi ilminizde amel etmeniz de gerekiyor. Ilminize göre değeriniz, dereceniz güzelletecektir. Yine Ali İmran suresinde bir ayet kardeşler. Allah gerçekten kendilerinden başka, kendisinden başka ilah olmadığına şahillik, şahitlik etti. Melekler ve ilim sahipleri de ondan başka ilah olmadığını adaletle şahitlik ettiler. Aziz ve hakim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Bu ayette gördüğünüz gibi kardeşlerim, Yüce Allah önce zatıyla başlıyor. Ardından ikinci olarak meleklerden bahsediyor. Üçüncü sırada ilim sahiplerini zikrediyor. Öyle mi? Allah, melekleri ve ilim sahipleri diyor. Bakınız, Şeref olarak, üstünlük olarak Değer ve asalet olarak bu onlara yeter. İlim sahiplerine yeter. Ama bu değer derecede ilmine göredir kardeşler. Bunu asla unutmayınız. İşte yine ilim sahiplerini öven birkaç tane daha delil. Ne diyor Zümer suresi ayet 9. Rabbimiz de ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bilenlerle bilmeyenler hiçbir olur mu diyor Allah'a vazze ve celle. Evet bilenlerle bilmeyenlerin durumu asla bir değildir kardeşler. Bu aynen aydınlık ile karanlığa benzer. Gece ile gündüz gibidir kardeşler. Körle gören gibidir. Yani ilim sahibi gören ilimsiz adam kör adamdır. Gece ile gündüz gibidir. Gündüz ilim sahibi gece karanlığı da bilmeyen insandır kardeşler. Unutmayınız arkadaşlarım Bilenin bilgisi elinde ışık gibidir. Fener gibidir. Ahirette de onun önünde nur olacaktır. Ona yol gösterecektir. Onun yolunu aydınlatacaktır. Ve yolda tökezlemesinden onu koruyacaktır. İlim sahibi olanlar kolay kolay tökezlemezler. Öyle mi? Yani diyelim ki bir yolda yürüyeceksiniz. O yolun yordamını bilen insanlar öyle mi? Kuralını, kaidesini bilen nereden nasıl gidilir, tökezlemeden bunu iyi bilir. Bu her işte böyledir kardeşler. İslami işlerde herhalde daha evveliyettedir. Rabbimiz yine şöyle buyuruyor Ankebut suresinde, bu misalleri insanlara anlatıyoruz ama onları bilenlerden başkası düşünüp anlayamazlar. İlim sahipleri daha anlayışlı olurlar. Yani darcığınızı ne kadar ilim doldurursanız kardeşler, ondan sonraki okuyacağınız bir ayeti daha güzel anlayacaksınız. Ondan sonraki okuyacağınız bir hadisi daha güzel anlayacaksınızdır. Çünkü bu dinin içerisindeki naslar, ayet ve hadisler sürekli birbirini izah eder mahiyettedir. Birbirini tefsir eder mahiyettedir. Birindeki kapalılığı diğerisinde hemen vuzuha kavuşturursunuz. Onun içindir ki bilenler her zaman, ilim sahipleri her zaman anlayışlı olurlar. Unutmayınız ki her kimin niyeti ciddiyeti sağlam olursa Allah ona anlayışı ihsan eder ve onu asla yardımsız da bırakmaz. Kulları içerisinde ancak hakkıyla alimler korkar diyor. Hatırlarsanız Fatır suresinde öyleyse öğrenin ve amel edin zira bu size Allah'tan hakkıyla korkmayı sağlayacaktır. <gülüyor> Allah'tan hakkıyla korkmak korkmak <gülüyor> İlim sahibi olursanız Allah'tan hakkıyla korkarsınız. Allah'ın kudretini, kuvvetini bilen insanlar Allah'tan gerçekten korkarlar. Normal kendi hayat seyrinizde bile gücünü, kudretini, kuvvetini bildiğiniz bir adamdan nasıl korkuyorsunuz? Vallahi vurdu mu yaka. Çaktı mı yıkar. Öyle mi? Çekiniyoruz, korkuyoruz değil mi? Bulaşmıyoruz icab maddi anlamda gücünü, kudretini, kuvvetini bildiğimiz kimselere bulaşmıyoruz. Bulaşma onlara. Şerli insanlardır. Şöyle yapar, böyle yaparlar. O adamı tanımayan korkmaz. Onun için derler ya, ya sen bu adamın kim olduğunu biliyor musun? Tanımıyorsun sen bunu. Ha? Tanısan öyle yapmazsın. Bu anlayasınız diye verdiğimiz bir misal kardeşler. Eğer Allah'ı tanırsanız, vallahi Allah'tan ödünüz çatlar, günah işlerken. Eğer Allah'ı hakkıyla tanırsanız, tanır isek, Günahlarımızdan dolayı da, tabii geçmiş günahlarımızdan dolayı da tövbe, istihbar, onun bağışlayacağı ümidine yapışırız. İnsanın tövbesi, değerli kardeşlerim, geçmişteki günahları içindir. Yani Allah bağışlayıcıdır, tövbeleri kabul edendir, Allah bu konuda çok çok merhametlidir sözünü biz geçmiş günahlarımızla alakalı düşünmemiz gerekir değilse o batıl tezgahımıza yeniden yatırdığımız, henüz işlemediğimiz günah için, helal lan bunu da bir yapalım Allah kerimdir. Öyle olmaz. Allah'tan ümit, Allah'ın merhametinden ümit, tövbeleri bağışlayacağı, öyle mi? Geçmiş günahlarımız ile alakalı olmalıdır. Tekrarında fayda var, batıl tezgahımıza o batıl fikrimizi, zikrimizi yatırıp o haramı işlemeden hele bir işleyelim Allah Kerim'dir nasıl olsa bu şirk değil küfür değil böyle diyemezsiniz kardeşler onun için Allah'ı ne kadar iyi tanırsak o kadar ondan korkar o kadar onun merhametli oluşuna sığınırız yani bütün isim ve sıfatları ile alakalı ona gereken değer veririz korkulması gereken yerde de korkarız değerli kardeşler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yine bir hadislerinde şöyle buyuruyor. Kim ilim alamak üzere bir yola koyulursa Allah buna karşılık ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Yani ilim için yola çıktıysanız unutmayınız ki cennete giden bir yolda ne yapıyorsunuz? Adım atıyorsunuz demektir. Niyetiniz, ciddiyetiniz gerçekten Allah içinse Allah cennete giden yolu kolaylaştıracaktır size, bize kardeşler. Ve devam ediyor. Melekler ilim tahsil edenlerden memnun olduklarından dolayı kanatlarını o ilim tahsil edenlerin üzerine gererler diyor. Korurlar onu. Allah onları onun için görevlendirmiştir. İlim için yola çıkmış. Bu adamın işi ihsan gider. Allah korundurur onu. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Dünya mel'undur. Onun içerisindekiler de mel'undur. Ancak Allah'ın zikri ilim sahipleri ve ilim tahsil edenler müstesna diyor. Yani Allah'ın hiçbir şeyi gözünde değil. Bir sivrisineğin kanadı kadar bile gözünde değildir. Şu fani dünya. Ancak diyor, onun içerisinde Allah'ın zikri ilim sahipleri ve ilim tahsil edenler. Burada ilim öğreten insanlar da ilim öğrenmek için Uzak yerlerden veya yakın yerlerden gelen insanlar övülüyor. Değerli arkadaşlarım, yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem alimin abide üstünlüğü ayın sair yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridirler. Kim peygamberin varisi olmak istemez ki? Yani peygamberin bıraktığı mirastan alan alana kapan kapana. Hadi boş durmayın. Ulan para olsa herkes koşuşur. Kul olsa anasını satayım, sabahın köründe kalkar. Namaza kalkmaz ama para için kalkar. Koşar, yorulur. Para için canını verir. Parayla askerlik yapıyor ya, savaşa gidiyor ya. Yani ucunda ölüm var değil mi? Ama peygamberin bıraktığı bir miras var. Bu miras ki alındığında seni dünyada da ahirette de saadet sahibi yapacak. Ebedi hayatın olan Ahiret hayatında sana lazım olacak bir şey. Ölümsüz bir hayatta düşünsenize. Refah içerisinde, ferah içerisinde yaşamak nerede? Burada taş yatlasın yüz senelik bir ömrünüz, burada biraz gayreç göstermeniz, yorulmanız nerede arkadaşım? Veya buranın en güzel refahı, rahatı oranın yanında nerede? Bu kayese bile edilmez kardeşler. Alimin abide üstünlüğü benim sizin en aşağı mertebede olanınıza karşı üstünlüğüm gibidir diyor. Yani alimleri her zaman üstün gösteriyor. İlim sahipleri her zaman üstündür kardeşim. Oturduğu yerde söz sahibi olur. Konuştuğunda sözüne itibar edilir. Öyle mi? İnsanlara faydası olur. Kandil gibidir arkadaşım. Neredeyse etrafını ışıtır. Nereye konulursa etrafını ışıtır. Nereye giderse sağanak yağışlı o güzel yağmura benzer. Hemen etrafını yeşertir. Böyle olmalıyız. O orada iki tane filiz verse, anlattığı iki kelime iki ayet, iki hadis sebebiyle orada küçük bir filiz söz konusu olsa, ondan sonra o bir başkasını anlatsa, diğeri bir başkasını anlatsa sevap katlanacaktır arkadaşım. Ahireti arzu edenler bunları düşünmesi gerekir. Değer arkadaşlarım, şeref, övünç ve değer olarak bu derece ve bu güzel rütbe, ilim sahiplerine ve ilim öğrenen insanlara yeter. Zira peygamberlik rütbesi üzerinde hiçbir rütbe yoktur. Yani insanlık adına peygamberlik rütbesi gibi bir rütbe yoktur. Onun üzerinde bir rütbe yoktur. Dolayısıyla bu rütbenin varisinin şerefi de herhalde şereflerin en üstünüdür. Öyle mi? Alimler, peygamberlerin varisleridir. Yani ilim sahipleri. Peygamberlerin varisleridir. Burada illa aklınıza böyle parmakla gösterilen e, kelli felli şeyhülislamlar aklınıza gelmesin. Elbette ki. Onlar başta peygamberin varisleri. Siz de ne kadar alırsanız o kadar peygamberin varisi olmuş olursunuz onun mirası bıraktığı kitap ve sünnetse ne kadar alırsanız kitap ve sünnetten değerli kardeşlerim o kadar peygamberin varisini elde etmiş olursunuz. Mirasını elde etmiş olursunuz. Ne kadar ilminiz varsa o kadar değeriniz, dereceniz, şerefiniz artar arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayınız. Bu konuda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mektebinde eğitim görmüş, değerli sahabi Muazibini Cebel, bunu defalarca anlatmışızdır. <gülüyor> Onun güzel sözleri, gelin hep beraber kulak verelim, bakınız ilim ve ilim sahipleri için ve ilmin değerini nasıl bizlere anlatıyor. <gülüyor> Muazibini Cebel diyor ki, Ey insanlar, ilim öğreniniz. Allah için ilim öğrenmek, ilim demek ki Allah için öğrenilir. Bakın ifadeler çok önemli. Allah için ilim öğrenmek ilahi haşiyeti kazandırır. Korku ve insanda huşuyu kazandırır. Allah için ilim. İlim talep etmek ibadettir. Yani bu bile bir ibadettir unutmayınız. Müzakeresi tesbihtir. Ondan bahsetmek onu başkalarına anlatmak cihattır, mücadeledir. Cihattır diyor bakın. Bilmeyenlere öğretilmesi sadakadır. Ehline verilmesi ilahi bir yakınlıktır. O ilim var ya o ilim diyor. O yalnızlıkta bir dost, kimsesiz yerde bir arkadaş, dini işlerde bir yol göstericisi, darlık ve genişlikte bir yardımcı, işler karıştığı zaman güzel bir danışman, akrabalar yanında sadık bir yakın ve cennet yolunun ışığıdır ilim devam ediyor. Allah ilim sayesinde nice milletleri yüceltir ve yüceltmiştir. İlim sayesinde milletler yücelir. Yani bir ilim ehli vardır. O gittiği yerde bu ilmini yayarsa o millet yücelir değerli kardeşler. Bir kişi düşünün bir peygamber geliyor. Koca bir Hicaz mıntıkasını, ondan sonra daha etrafındaki koca koca ülkeleri ne yapıyor? Hepsine ilmi yayıyor. Hepsi değer kazanıyor. Ömer'in dediği gibi biz bir zamanlar leş yiyen bir kavim idik, millet idik. Zelildik. Allah bize İslam'ı nasip etti. Hidayet verdi, bizi aziz kıldı. İzzet İslam'da, şeref İslam'dadır. Eğer tutar başka bir yerde izzet ararsanız, şeref ararsanız Allah sizi yine zelil kılar. Onun için Şeref İslam'da, izzet İslam'dadır kardeşlerim. Değer İslam'dadır. Evet. İlim sayesinde nice milletleri Allah yüceltmiştir. Onları kendilerine uyulan hidayet rehberleri ve hayırda izleri takip edilen fazilet önderleri yapar. Melekler onları kendi aralarındaki dostluklarına imrenirler. Yani ilim ehli insanlar, ilim öğrenen insanların kendi aralarındaki dostlukları da öyle olmalıdır ki melekler dahi imrenmelidir. Yani bunu böyle de düşünmeniz lazım. Eften püften bir dostluk olmamalıdır. Kitap sünnet ilmiyle meşgul olanlar, yan yana gelenler, dostlukları güzel olmalıdır. Melekler imrenmelidir bu dostlar. Devam ediyor, diyor ki, Yaş kuru her şey, hatta denizdeki balıklar, diğer hayvanlar, gökteki yıldızlar bile, ilim ehli için istiğfar ederler. Düşünebiliyor musunuz? Yani ilim ehli olduğunuzda eğer hata yaparsanız, hatanızın bağışlanması için, günah işlerseniz, günahınızın bağışlanması için denizdeki balıklar, gökteki yıldızlara kadar günahınızın bağışlanması için Allah'a yalvarıyorlar. Demek ki ilim öğrenmek bu kadar güzel ve değerli bir şeymiş. Öyle mi? Ey cahil adam! Senin işlediğin ilimden, günahtan sonra İsyandan sonra, senin hakkında kim dua edecek? Seni kim tanır ki? Kim dua etsin sana? Şimdi, yani üç kişi senin hakkında dua eder. İlim sahipleri böyledir. İlim sahiplerinin hatası da güneş tutulmasına benzer. Herkes tarafından görülür. Dolayısıyla istiğfar ederler. Ya o değerli bir abimizdir Allah onun günahlarını affetsin. Cahillerin yaptığı gibi onun küçücük hatasından dolayı hemen gırtlağına çökmezler. Dedikodusunu yapmazlar. O adamın şimdiye kadar yaptığı, değil mi? Çalışmalarını. O adam yattığında bile onun dersleri okunuyor. Sesli sohbetleri dinleniyor. O adam yatıp uyuduğunda bile talebeleri konuşuyor. O adam hakkında nasıl ileri geri sen? Savunucusu çok olur. Değerini, derecesini bilen çok olur. İstihbar edeni de çok olur değerli kardeşler. Onun için ilim sahip olmaya çalışacağız. İlim öğrenmeye çalışacağız değerli arkadaşlar. Ve devam ediyor sahabi radiyallahu anhu diyor ki ve şunu asla unutmayınız ki Allah'a kulluk ancak ilimle olur. Ta sohbetin başında dediğimiz gibi ki zaten biz bu sözleri herhangi bir yerden körü körüne çıkaran karıştırıp ondan sonra yazan değil. Bunlar kitabın sünnetin ortaya koyduğu ifadelerdir. İşte aynı ifadeyi muazzeb Cebel'in tatlı sözlerinde de görüyoruz. Allah'a kulluk ancak ilimle olur. Onunla ancak Allah tevhid edilir. İlimsiz Allah'a kimse tevhid edemez. İlmi olmayan bir adam Allah'a şirk koşar. Bilmeden de olsa. Onunla ancak Allah tevhid edilir. Ve onunla ancak Allah yüceltilir. Onun sayesinde ancak insanlar takva sahibi olurlar. Akraba hukuku yine ilim sayesinde gözetilir. Helal ve haram ancak ilim sayesinde olur diyor. Ve en son olarak diyor ki, ve yine şunu unutmayınız ki, önce ilim ardından da amel gelir, bahtiyar olanlar o ilme sahip olanlar, bedbaht olanlar da o ilimden yoksun kalanlardır. Düşünün ilim meclisleri var, oraya iştirak edebilme gücünüz, kudretiniz var. Gelemedik. Estek, kerestek, köstek, dünya işi, otobüs sürdüm, dolmuş sürdüm, şuraya koştum, buraya koştum. Cık. Vallahi hep kayıptasınızdır. Ona göre. Ben zorluyorum çünkü benim de kar etmem için sizin gibi müşterilerim olacak. Tabiri caizse. Geleceksiniz ki benim de imanım artar. Geleceksiniz ki sizin de imanınız artar. Yani hep beraber birbirimize sarılarak bu deveyi gütme mecburiyetindeyiz değerli kardeşlerim. Bedbaht olanlar ondan mahrum kalanlardır. Bahtiyar olanlar da ilme, irfana sahip olanlardır. Ne kadar bahtiyar olmak istiyorsanız o kadar çırpın değerli kardeşlerim. Bu zikredilen delillerden açıkça anlaşılıyor ki kardeşlerim, Allah için ilimle meşgul olmak uğraşların en güzelidir. Onunla yapılan ibadetler, ibadetlerin en sağlamı, en sahihidir. Toplumun. Kısm-ı azamının tersine de olmuş olsa, bugün zamanımızdaki arzı endam eden şekliyle, kitaba sünnete göre namaz kılıyorsunuz. Kocaman bir cami içerisindeki yüzlerce insan dönmüş sana bakıyor. Bu nereden çıkardınız diye seni sapıklıkla atlandırıyor. Onların yüz tanesini yan yana getir de kıldığınız namazı, namazı bir ispat edin Din hiçbirisinin sesi çıkamayacaktır ama orada tek başına dahi olsa kitap sünnetle amel eden insan açıp bunun delilini gösterecektir. Demek ki ilimsiz yüzlerce kalabalık oluşturmaktansa ilimli iki tane kardeşin yan yana gelmesi daha hayırlıymış. Öyle mi? Demek ki bu daha hayırlıymış. Neye yarar arkadaşım? İlimsiz binlerce insanın yan yana gelmesi. Bin tane sıfırı yan yana getirin kaç eder? He? Tek başına bir, bir sayı ifade eder kardeşim. Bu sefer onun yanına kaç tane sıfır koyarsanız koyun. Sıfırlar bile o birin sayesinde değer kazanacaktır. Bunu hiçbir zaman unutmayınız kardeşler. Evet, ilim uğraşların en güzelidir. Öyleyse güzel uğraş peşinde olun. İlimle yapılan ibadetler, ibadetlerin en sağlamı ve en sahihidir kardeşlerim. Onun için yapılan yolculuklar unutmayınız ki yolculukların en güzelidir. İnan hac hac ibadeti var ya hac ibadeti. Ondan daha üstündür. Niye biliyor musunuz? Adam ilimi olmazsa hacı nereden bilecek? Önce ilim kardeşim. Allah'ı bilme tanımak için bile ilim. İlim bambaşka bir şeydir. Onun için yapılan yolculuklar yolculukların en güzelidir. Onun öğretilmesi için yapılan mücadele, inanın mücadelenin cihadın en güzelidir. Cihadın en güzelidir. Onunla yaptığınız ameller kalbinize huzur verir. Çünkü neye dayanarak yaptığınızı biliyorsunuz. Yani ilimle yapılan ameller kalbe huzur verir. Ve unutmayınız ki ilim kardeşler rehberlerin en güzelidir. Rehberlerin en güzelidir. Git otur, şuraya otur, şu araya git otur. Rehberlerin en güzelidir ilim değerli kardeşlerim. Değerli arkadaşlar, değerli kardeşler. ilim, ilim namaz, oruç, tesbih ve dua dua gibi bedeni nafile ibadetlerden daha üstündür. İlim namaz, oruç, tesbih, dua ve benzeri bedeni nafile ibadetlerden daha üstündür. Çünkü ilmin faydası sahibiyle birlikte diğer insanları da kapsıyor. Oysa nafile ibadetler sadece sahibiyle sınırlıdır. Öyle mi? Bütün ibadetler öncelikle ilme muhtaçtırlar. Ona bağlıdırlar. Ama ilim hiçbirisine bağlı değildir. Bununla beraber ilmin eseri sahibinin ölümünden sonra da bakidir. Ona yine sevap kazandıracaktır. Ama bedeni nafile ibadetler yapanı öldüğü zaman biter. Yani adam öldüğü zaman o da biter. Ama ilim öyle değil. Üç kişinin ameli, amel defteri kapanmaz. Neydi? Sadakayı cariye, faydalanılan ilim ve bir de kendisine dua eden salih bir evlat. Konumuzla ilgili olan kısmı neydi? Faydalanılan ilim. Bukhari, Rahimullah, geçmiş gitmiş. Seneler önce. Ta 196'da doğmuş, 256'da vefat et, 256'da vefat etmiş. Seneler geçmiş, asırlar geçmiş. Kim Buhariden bir hadis okuyorsa, inanın onun kesesine yazılıyor Allah'a vakıvar. Düşünebiliyor musunuz? Buharinin nafile kıldığı namazın sevabı onunla bitti. Ama ilmin sevabı baki dir devam ediyor kıyamete kadar. Ve kıyamet koptuktan sonra da onun karşılığı alınacaktır. Angarya değil kardeşler ya. Ve en önemlisi kardeşler ilmin baki kalmasında dinin ihyası ve onun yüce değerlerinin korunması da söz konusudur. Yani ilmin ilmin önemi yine başka bir yönü de böyle anlatılmıştır. Yani dinin ihyası onun sapa sağlam ayakta kalmasını sağlıyor ilim. Değerli arkadaşlarım şunu asla unutmamanız gerekir ki ilmi ve onu öğrenmeye çalışanların fazileti ile alakalı bütün bu söylenenler, bütün bu anlatılanlar ancak ve ancak talep ettiği o ilimle Allah'ın hoşnutluğunu arayanlar içindir. Yani niyetleri de sahih sağlam olanlar içindir bu güzel sözler. Ona yakın olmayı, onun cennetini, cemalullahını amaçlayan muttaki, erdemli şahsiyetler içindir bu değerli sözler. Örneğin hemen hemen her birimiz farklı farklı yerlerden buraya geliyoruz. Kimimizin yeri yakın, kimimizin uzak, kimimiz para harcıyor geliyor buraya, kimimiz yayan şuradan yürüyerek geliyor. Öyle mi? Unutmayınız ki eğer niyetiniz, ciddiyetiniz samimi ise. Gerçekten Allah içinse, işte buradaki anlatılan o güzel sözler sizin içindir dedi. Bu güzel sözler sizin içindir de. Değilse gayri İslami bir niyetle, soysuz bir düşünceyle veya bağlılarının ve öğrencilerinin teveccühünü kazanmak amaçlı öğrenilen ilim ve bu talebeler için söylenilen sözler değildir bunlar. Gideyim öğreneyim de bir yerde mu milletin gırtlağını sıkayım. Çünkü bu amaçla öğrenilen ilim de var biliyor musunuz? Bunu Allah Resulü haber veriyor. Adam bunun için ilim öğreniyor. Başkalarını mart etmek için. Bak ne diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kim kendisi ile Allah'ın rızası aranan ilimlerden bir ilmi <gülüyor> dünya malından bir şeyi elde etmek için öğrenirse kıyamet gününde cennetin kokusunu alamaz diyor. <Gülüyor> Resul bunu söylediyse ki bunu Resul'e söyleten Allah'tır bu zihniyette adamlar olacaktır demektir. Kim kendisiyle Allah'ın rızası alanan ilimlerden bir ilmi, dünya malından herhangi bir şeyi elde etmek için öğrenirse öyle mi? Cennetin kokusunu alamaz. Öyleyse ilim öğrenmeye geleceğimiz zaman da niyet düzgün olmalı. Niyet ve amel çok önemlidir değerli kardeş. Yine bakınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Alimlere karşı övünmek, sefihlerle tartışmak ve meclislerin seçkin köşelerinde yer almak için sakın ilim öğrenmeyiniz. Kim böyle yaparsa ona ateş vardır, ona ateş vardır diyor. Evet bu niyette de ilim öğrenen insanlar vardır. <gülüyor> Bismillah. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim ilmi alimlerle çekişmek, sefihlerle cedelleşmek ve insanların teveccühünü kazanmak için talep ederse Allah onu ateşe sokar. <gülüyor> Allah onu ateşe sokar. Ben zikredilen ayet ve hadislerin yer ve numarasını vermiyorum, isteyenler alabilirler, ders fazla uzamasın diye böyle sadece hadisi zikrediyorum. Değerli arkadaşlarım, Meselenin olumsuz yönüyle alakalı söylenen bu lafları, bu sözleri, bu değerli sözleri hafızamıza iyi kaydetmekle beraber eğer ilim yolunda bu uğraşımızda samimi isek, ciddi isek bizleri sevindirecek olan şu sözleri de kafanıza yazın. Yani az önceki ifadeler bu mesele ile alakalı gayri İslami niyetleri olanlar içindir. Ama gerçekten ciddiyseniz, samimiyseniz Allah rızası için koşuyorsanız, yoruluyorsanız bu anlamdaki güzel sözleri de kafanıza yazın. Birincisi, kim ilim alamak üzere bir yola koyulursa Allah buna karşılık o insana cennete giden yolu kolaylaştırır. Yani ilimle uğraşan bir insanın cennete gideceği yol kolaydır. O yol ona kolaylaştırılır değerli kardeşlerim. İki, melekler ve bütün canlılar ilim tahsil etmek için koşuşanları ne yaparlar? Medühü ederler, ona dua ederler. Bunu da kafamıza yazıyoruz. 3- İnsanlar ilim sahiplerine gıpta ederler, onları haklı olarak kıskanırlar. Çünkü bu gerçekten kıskanılacak bir durumdur. Bunu da kafanıza yazın. Yani kıskanılacak bir iş yapmış olursunuz. 4- İlmiyle amil olup onu başkalarına anlatanın Allah yüzünü nurlandıracaktır. Onların yüzleri gerek dünyada ve gerekse ahirette de nurludur. Hatırlarsanız benden bir ayet bile olsa bir hadis bile olsa anlatanın Allah yüzünü aydınlatsın diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İnanın bu işle ne kadar uğraşırsanız Allah yüzünüzü aydınlatır. Bu işi ne kadar yaymaya çalışırsanız Allah yüzünüzü aydınlatır. Ve o aydınlığınız sizin için kıyamet gününde de nur olacaktır o karanlık günde önünüzü aydınlatan nur olacaktır değerli kardeşlerim. Ve yine beşinci olarak ilmiyle amil olup onu başkalarına öğretenlerin amel defterleri de kapanmayacaktır. Öldükten sonra yine yazılacaktır. Bunlar da meselenin olumlu güzel yönleridir. Bunları da kafaya yazıyoruz. Değerli Müslümanlar, değerli kardeşler biraz önce de ifade edildiği gibi ilim öğrenmek üzerimize farz olan bir görevdir. Sakın bunu ihmal etmeyesiniz. Bu üzerimize farz olan bir görevdir. Dolayısıyla yine az önce ifade ettik. Vacibi tamamlayan şey de vaciptir. izlesinden hareketle onu elde etmek için vesileler de üzerimize farzdır. Bunları da değerlendirmemiz, onlara da uygun hareket etmemiz gerekir. Başta dedik ya Allah'a kulluk farz, üzerimize farzdır. Kulluğu gerçekleştirmek için ilim üzerimize farzdır. Birbirine bağlı bunlar, birbirini bağlayan şeyler. Birbirinin mütelazımı olan şeyler. İlim kulluğu gerçekleştirilmek için üzerimize farzdır. İlmi elde etmek için vesileler de üzerimize farzdır. Bunlar hep vacibi tamamlayan şeylerdir. Vacibi tamamlayan şey de vaciptir. Öyleyse, ilmi elde etmek için ne yapacağız? Bir, kafamıza yazıyoruz kardeşlerim. Allah'a dua edin, ondan hayırlı ilim isteyin. Çünkü her ne kadar siz isterseniz, siz dileseniz de, ayette dediği gibi Allah dilemedikçe siz hiçbir şey dileyemezsiniz. Onca ondan bir izin isteyin. Onun yardımına müracaat edin. Ayeti de dediği gibi Taha suresinde 114, Rabbim benim ilmimi artır de. Bak emrediyor biliyor musun? Rabbim benim ilmimi artır de. Öyleyse Allah'tan isteyeceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bakınız ne buyuruyor. Allah'ım senden tertemiz bir rızık, faydalı ilim ve kabul edilmiş bir amel istiyorum. Yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ne yapıyor? Faydalı ilim istiyor. Faydasız ilim de var. Faydalı ilim istiyor. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım senden hayırlı ilim diler ve hayırı olmayan ilimden de sana sığınırım diyor. Hayır olmayan ilimden de sana sığınırım diyor. Yine Allah'tan hayırlı ilim isteyin bu da bize yönelik bir emirdir. Allah'tan hayırlı ilim isteyin ve hayırı olmayan ilimden de Allah'a sığının diyor. Öyleyse ne yapıyormuşuz? Öncelikle Allah'tan yardım isteyeceğiz bu konuda. Allah'tan yardım isteyeceğiz. Ondan sonra iki ilim meclislerine iştirak etmek, sohbet dinlemek. Bu da üzerinize, üzerimize vaciptir kardeşlerim. İlim meclislerine iştirak, sohbet dinlemek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, her kim kendisinde ilim arayacağı bir yola giderse, Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden bir evde toplanır da, Allah'ın kitabını tilavet ederler ve onu aralarında karşılıklı okuyup ders yaparlarsa, muhakkak üzerlerine sekinet iner. Üzerlerine sekinet iner. Kendilerini rahmet kuşatır. Melekler onların etrafını çepeçevre kuşatırlar. Allah'tan onların yanında bulunan melekler dua ederler. Unutmayınız ki ameli eksik olanı nesebi amel sahiplerinin mertebesine kavuşturmaz. Yine değerli kardeşlerim cennet bahçelerine uğradığınız zaman oralarda yayılınız diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Cennet bahçeleri nerelerdir sorulduğunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zikir halkalarıdır. Kur'an'ın, sünnetin okunduğu, öğrenildiği, öğretildiği yerlerdir. Oralara uğradığınızda yatın, uyuyun değil. Oralarda yayılın, otlayın. Oradaki ifade otlayın. Oralardan bir şeyler alın. Yatın, uyuyun değil. Deste görünelim. Bu yeter değil kardeşler. Sahabe anlatıyor diyor ki Ensardan bir komşum ile beraber Beni Umeyye bin Zeyd yurdunda oturuyor idik. Bu yurt Medine'nin avali denilen yüksek bir semtindeydi diyor. Bir şey öğrenmek ümidiyle bu arkadaşımla diyor, bu komşumla sırayla diyor peygamberin yanına iner çıkardık diyor. Yani bazen ben inerdim. Git bak bakalım yeni İndirilen bir vahiy var mı? O alıp geliyor. Ondan sonra başka bir günde o. Yani sırayla nöbete koymuşlar bu işi. Allah Resulü'nün kendisine inen vahiy getiriyorlar. Ondan sonra değerli arkadaşlarımız yine ilmi elde etme vesileleri, vasıtaları zamanımızda biraz daha terakki etmiş şekliyle kitaptı, Risale'ydi, CD'ydi, Bant'tı Bunları okumak, dinlemek, hediye etmek, kopyalayıp birilerine vermek, gerekirse parayla almak ama neticede bu vesileleri elde etmek kardeşler. Bunlar da şu an ilmi elde etmek için bir vesiledir. Küçücük bir sidi sülaleniz okusa bitiremez kardeşim. Yani 700 megabaytlık bir CD'deki yazıyı sülaleniz okusa bitiremez. Küçücük bir CD alıyor bunu. Onun için şu an ilmi öğrenmek için o kadar güzel, o kadar mükemmel vesileler var ki, bantlar var, cd'ler var, koyuyorsunuz, o çalıyor, sen dinliyorsun, hem işini görüyorsun, öyle mi? Hem dinliyorsun, hem yatmış, uzanmışsın, dinleniyorsun bedenen, ama ruhen onu dinliyorsun kardeşim. Vesileler çok. Ondan sonra yine ilim öğrenme vesilelerinden, Allahu Azze ve Celle'nin Nahl suresinde buyurduğu gibi eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Yani meseleleri araştırmak, soruşturmak, sormak, öğrenmek için bu da bir vesiledir. Öyle mi? Sormak. Sormak için bir yerlere gitmek. Yine güzel bir vesile kardeşlerim. Ne yazık ki bunların hiçbirini ben böyle burada ders dinlerken sizlerde görmüyorum. Bizim zamanımızda vardı bunlar kardeşler. Zamanımız derken yani sanki böyle ihtiyar pirifani gibi konuşmuş olmayayım, biz hocalarımızın yanında defterlerimiz, kitaplarımız vardı kardeşim. İlmi öğrenmenin, onun kalıcı olması için, efendime söyleyeyim bu yoldaki gayretlerin bir tanesi de, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde buyurduğu gibi, elinizden faydalanın. Vallahi hiç kimse elinden pek faydalanmıyor. Yazan yok, çizen yok. Geçen derste duymuştuk ya, duymuş, yalan yanlış duymuyor. Hocam sen demiştin ya, ya ben öyle demedim. O kadar kaide ve kurallardan bahsederim. Bir tane yazan yoktur. İnan şeyhlerin ağzından bir kaide çıksa da hemen yazsak diye uğraşırdı. Kaide kural çok önemlidir. Bakın benim hususi olarak sadece kaidelerle alakalı bir defterim var. Bu defterim sadece kurallarla, kaidelerle alakalı. Usulle alakalı. Usulsüzlük, usulsüzlük getirir. Usul bilirseniz, kural kaide bilirseniz işiniz daha kolaylaşır. Yani diyeceğim, bu tip önemli ifadeleri nedense hiç kimse yazmıyor. Halbuki ilmin kalıcı olabilmesi için, onun tekrarı için, Allah Resulü'nün hadiste buyurduğu gibi elinizden faydalanın. Yazın. Yazın. Allah Resulü öyle diyor. Ya Rasulallah ben senin dersine geliyorum. Senden o kadar hadis dinliyorum. Ama ezberimde kalmıyor ya Rasulallah. Elinden faydalansana. Yaz. Bakınız bu da bir vesiledir değerli kardeşler. Değerli arkadaşlarım unutmayınız ki din adına Neşet eden her türlü musibetin, belanın, kaynağı cahilliktir. Bunu asla kafanızdan çıkarmayın. Din adına neşet eden, ortaya çıkan her türlü musibetin, belanın, kaynağı cahilliktir. Cehalet, cahillik öyle kötü bir şey ki, en cahil insana bile cahil adam deseniz kabul etmiyor. Sensin cahil diyor. Sensin cahil diyor. Sen kime cahil diyor. Yani cehalet o kadar kötü bir şey ki, en cahil insanın bile kabul etmediği bir şey. Sensin cahil diyor. Kabul etmiyor. Onun için din adına ortaya çıkan her türlü musibetin belanın kaynağı cahilliktir. Cahillik o kadar kötü bir şeydir. Hem de cehalet öyle çirkin bir şey ki kendisinden Allah'a sığınılması gereken. Aynen şeytan gibi. Hani diyoruz ya Euzubillahimineşşeytanurracim Kovulmuş, taşlanmış şeytandan Allah'a sığınırız. Ayet-i ile de, Bakara suresi ayet 67'de de, Allah'ım cahillikten, cehaletten sana sığınırım. Aynen şeytan gibi kendisinden Allah'a sığınılacak bir şeydir. Niye? Çünkü cahillik gerçekten çok rezil bir şeydir. Resalet bir şeydir. Seni her yerde mahcup eder. Yaptığın her işi alabora eder. İlimden yoksun kalan cahil insanlar her şeyden önce, önce bozuk bir akideye sahiptirler. Yalan yanlış bir inanca sahiptirler. Aynen zamanımızdaki arzı endam eder şekliyle, öyle mi? Birçok cahil insan, her birisinin inancı, akidesi var. Cahilce hiçbir delile dayalı değil kardeşim. Cahil insanların, değerli kardeşlerim, her şeyden önce bozuk bir akideye sahip olduklarını görürsünüz. Ondan sonra cahillik sünnete uygun olmayan yalan yanlış amellerle uğraşmayı gerektiriyor. Yani cahillerin hemen hemen kısmı azamı yalan yanlış amellerle uğraşıyorlar. Niye yapıyorsun böyle kardeşim dediğinde falandan gördüm, filandan duydum öyle mi? Ondan sonra haksız olmalarına rağmen fuzuli cedel tartışmalar yaparak bilmeden hatalarını savunurlar. Cahiller bunu yaparlar biliyor musunuz? Fuzuli cedelleşme yaparlar. Hatalarını savunan insanlar olurlar. Ondan sonra bilgisizce fetva vererek insanların sapıklığına sebep olurlar. Cahilliğin getirdiği problemleri görüyor musunuz? Başkalarının sapıtmasına sebep olurlar. Beşincisi Allah'a ve Resulüne iftira ederler. Cahilce bir şeyler söyler. Din adına efendim bir şeyler söyler. Var mı bu dinde? Nerede yazıyor? Haberi yok. Cahilce Allah'a ve onun Resulüne iftira ederler. Ayette denildiği gibi Allah'a ve Resulüne iftira edenden daha zalim kim olabilir? Ondan sonra kardeşler Allah'ın kendilerinden buğz etmesine sebep olurlar. Hatırlarsanız ne diyordu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Allah şu sınıf insanlara buğz eder. Allah şu tip insanlara buğz eder. Çok gülen insana, çok yemek yiyen insana, çarşıda pazarda bağırıp çağıran insana, geceleri bir ölü gibi yatıp uyuyan, gündüzleri de uyuşuk eşek gibi dolaşan insana, dünya işlerini iyi bilip de ahiret işlerinden habersiz olan insana, ki bizim en son konumuzla alakalı kısım dünya işlerini çok iyi biliyor beyefendi nasıl para kazanılır bir susam tanesinden ne kadar yağ çıkar kasaya ne kadar girer keseye de ne kadar kalır bunu çok iyi bilir ahiret işlerinden bir haber bizim keku doğudan gelmiş para kazanacağım kasayı keseyi dolduracağım diye plan plan şu inşaat planları projeleri var ya İnan İslam'ı öğrenmekten daha zor. Onu öğrenmiş para kazanacağım diye, o plan projeden az buçuk anladığım için inan çok zordur. Ama onu öğrenmiş para kazanacağım diye e, dini konularda bir şey soruyorsun, diyor ki valla ben cahil kalmışım kardeşti, E ni Bunu nasıl öğrendin? Yani para kazanacağı şeyi iyi bilir ama ahiret işinden bir haber. İşte bak Allah ne diyor. Resul vasıtasıyla. Benim en çok buğz ettiğim insanlardan birisi de budur. Dünya işlerini iyi bilip de ahiret işinden bir haber olana. Öyleyse sözü daha fazla uzatmayalım. Değerinizin derecesinin yükselmesini istiyorsanız, cennet istiyorsanız, cemalullah istiyorsanız, oturduğunuz meclislerde konuşmak istiyorsanız, sözüne itibar edilen kişi kimse olmak istiyorsanız ilminizi geliştirin ahlakınızı geliştirin. Rabbimden niyazım bizlere sadece ve sadece kendi rızası için ilim öğrenmemiz, o öğrendiğimiz ilimle amel etmemiz, ardından da bu öğrendiğimizi insanlara anlatmamızı bizlere nasib-i müyesser eylesin. Velhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah hepinizden razı olsun değerli zamanınızı burada harcadığınızdan dolayı. Teşekkür ederim. Şu